Ve Murat Can Tombil. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Rad ve iklim için programı başladı. Ben Can Tombil. Ben Ömer Maccan. Ben Yücel Sorbaz Destek için de dinleyicimiz Başak Ürkmez'e teşekkür ederiz. Evet, bir kere geçen dünya gününüzü kutlayarak başlayalım. Evet. Plastik kirlenmesiyle 2020'deki dünya gününe kadar başedilmesi gibi bir hedef koymuşlar. Biraz zor görünüyor ama... Çok imkansız, çok imkansız. <gülüyor> ama gibi yine duran. de bir, bir milyar yakın yakın da çeşitli sokaklara, caddelere, tarlalara, yaylalara çıktı belirtiliyor... Ben de vegan e, festivali dediğimde e, çok e, bir konferans vermek için oraya e, davetliydim. Orada da müthiş bir ilgi ve yükseliş gördüm dediğimde binlerce insan vardı. Sokaktan yürünmüyordu yani, <gülüyor> yani şeylerin oldu. standlerin işte o tezgahların <gülüyor> olduğu yerde vegan döner kuyruğunun önünde hakikaten 10 dakika filan beklenen durumlar oluyordu. Vegan döner yapılıyor herhalde? Yani? Seytan galiba. Seytan, saytan diye bir saytan. madde var. Yani bezelyeden <gülüyor> de olabiliyor. işte. Buğday eti. Buğday eti filan deniyor. Ba gayet böyle Almanya'dan gelenler vardı. Yani Münih'ten döner açan bir şey vardı. Davetliydi tabii. Çok kalabalık ve güzeldi. Katılım yükseliyor yani dünyada da. Onu da belirtim. Orada da dünya gününü kutladık birlikte. Dünya günü deyince aklınıza sizin ne geliyor? Dünyanın günü. Ne, ne gelmesi lazım? Benim aklıma hiç böyle hani kutlanacak mutlanacak bir şey gibi gelmiyor da daha Mücadele geliyor. Evet aklıma. evet daha böyle dediğiniz gibi mücadele dünyanın içinde bulunduğu durum biraz daha böyle karamsar bir tablo canlanıyor gözümde. Neden so? Dünyanın mavi görüntüsü yerine. Daha da böyle bir... Ama işte... Yani. ...fullu görüntü oluşuyor. Hemen size aktarayım... ...Stergasus'un internet sitesinden... ...ilk olarak San Francisco'da... ...1969 yılında düzenlenen... ...Ulusal UNESCO... ...Dünya Konferansı'nda... ...John McCanal tarafından... ...dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak... ...karşı karşıya kaldığı... ...çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla... ...özel bir gün düzenlenmesi fikriyle ortaya çıkmış... Ardından da e, 22 Nisan 1970 günü ilk dünya günü olarak kutlamalara kutlamalar olarak tarih geçmiş. Yani eski diğer tarihlerdi. Yarınla günlerini bu eski. şey yaptığım zaman eski 1970'ten bu yana e, kutlanıyormuş bugün ya da anılıyormuş. Nasıl evet, anlamak gerekirse bir yeryüzü günü de diyerek bir ...daha da geniş kapsamlı bir şey yapabiliriz... ...şu konuda işe yarıyor diyebiliriz... ...mesela bu kutlamalara yaklaşık 20 milyon kişi katılmış... ...birçok konferans ve sempozyum düzenlenmiş... ...ve çevre sorunlarına dikkat çekilerek... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk temiz hafa yasası... ...ve temiz su yasaları hazırlanmış bugün içerisinde... Öyle, ...mücadele yani 1 milyar kişi... ...hesaplanıyordu dün... ...şey pazar günü... Çok iyi. ...yapılan katılımlarda... Yerliler de var... çevre kuruluşları da var. Başka öğrenciler filan da var yani. Benim bu kadar detaylı bilgim yoktu dünya günüyle ilgili işin açıkçası. Bu sene biraz Türkiye'de biraz etti. şey es geçiriyor ama evet. biz işte ön ayak olalım dünya evet. Günü'nde. de. Bir şeye olarak. dikkat çekelim biz de o zaman dünya gününde. Bugün günümüzde her 13 dakikada bir canlı yeryüzünde yok oluyor. yani Sonsuza kadar yok oluyor. Hani evet. insanlar bir kıyametten bahsediyor ya bu kıyamet 13 dakikada bir, bir canlı türü için bir dünyanın bir köşesinde yaşanıyor anlamına geliyor aslında bu. Evet. Ve bunun en önemli nedeni de biz insanların yaşam biçimi. Ee, ve e, dinozorların yok olduğu dönemle kıyaslandığında bu yok oluş bin kat daha hızlı. Altıncı büyük yok oluş, büyük yok oluş başladı denir. Tabii yeryüzü günü ya da dünya gününde de Trump'ın yaptığı bir açıklama var Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri başkanının çok ayrıntılı olmamakla beraber şey demiş. Yapacağımız şey doğal kaynakları korumak için ve yani ekonomik büyümeyi de engelleyecek bütün düzenlemelerin ortadan kaldırılması lazım diye. Tüm son kalan çevresel tedbirlerinde ortadan kaldırılması halinde şey dünyaya orta parmağında büyük bir orta parmak gösterdi diyorlar. Evet haberlere. ama bir diğer taraftan da iyi bir cetvel oluyor gibi. Yani söylediklerimin tam tersini yapın dünyayı kurtarmak için gibi bir mesaj da veriyor. Yani şu anda benim okuduğum kadarıyla ne söylese tam tersini yapıldığı takdirde evet, dünyanın aynen, müreffeh bir şekilde ulaşacakmış i̇şte, gibi. Problem şurada ki ne söylerse tam tersi yapılmıyor ne söylerse o yapılıyor. <gülüyor> Yani i̇şte onu yaptırmamakta e, bizim, e, bizim e, elimizdeki. Yani şimdi iklim e, sabahleyin de adını da unuttum Can hatırlattı. E, Jim Bridenstine diye bir adamı e, NASA'nın yani yeni, NASA uh -huh. yeni başkanı yaptılar. Bilimsel şeylerini yönetecek NASA işte uzay ve araştır, havacılık araştırmaları örgütü. Ki kendisi de ilk defa bir bilim insanı olmayan kişi olarak NASA'nın başına geçmiş durumda. hem bilimle hiç ilgisi olmayan biri geçti en büyük bilimselsi kuruluşun aya insan göndermekte en önemli araştırmaları yapan kuruluştan bahsediyoruz ve Marsa şu bu. Ya, çok benzemeye başladık. Bizde de <gülüyor> TÜBİTA yönetici olarak Hayvanat Bahçesi Müdürü Atar'ı evet, evet, biliyorsunuz. Aynen öyle. E, o, o bile daha yakındır yani bilimsel şeye. Evet, biyologluktan <gülüyor> belki. E, burada herhangi bir bilimsel Hiçbir şey yok. Şey yok Referans yok. Ama şöyle bir şey var şimdi arkadaşlar. Hazır durun. Evet, temerlerinizi Selahattin. de bağlayın. <gülüyor> Bridenstine'ın e, en büyük işi daha önce e, Obama'nın özür dilemesi lazım demiş senatörken kendisi. Senato'dan, kürsüden söylüyor. Niye? Hangi gerekeceğini Çünkü iklim değişikliği konusunda araştırmalara para var, fon verdi diye. Yok böyle bir şey. Bu, halkın parasını boşuna harcıyor. İklim değişikliğiyle büyük küresel yok oluşa götürüyor gibi laflar ediyor diyor. ve e, şeyi de söylemiş. Şimdi burada kemerinizi bir tık tık daha sıkın. Aynı şeyden Senato'da şey diyor. E, hararet dünyanın ısınması yüzyılın başında durdu diyor. Evet. <gülüyor> Kendisi aynı zamanda FBI. Bu, bu, NSA... ara, bu, bu arada özür dilerim Tabii. canım. Böldüm. NASA iklim değişikliğiyle ilgili en ciddi raporları yayınlayan kurum Tabii bu Tabii James arada. Hansen işte. Onun evet, evet. Bir, yani şey. Godard enstitüsünün başındaydı. Aynen. Dünyaya o senatöver. İşte şimdi tersi var. Yani şimdi Earth Sciences Division yeryüzü, bilimleri bölümünü de yönetecek. Allah Allah. Ay, güzel bir şey ama bir, fark etmez. Bizi durduramazlar. Bir o. haber Tabii. daha var böyle yine Trump'tan laf açılmışken. E, katran kumu varlıkları Trump döneminde ikiye katlanmış. Evet onu da görmüştüm. İyi ki hatırlattın. Katran evet. kumundan dünyanın en en büyük en kömürden daha da olan bir tek o var evet. zaten. Bankalar bu konuyla ilgili tabi ağızlarından sular akıyor. Krediler ikiye katlanmış konuyla ilgili. Evet, bir şeye geçelim bence. Şimdi buradan kalan dar zamanımızda mesela sinopta yapılan şey sivil itaatsizlik son derece heyecan vericiydi. Çok. Pazar günü vali yasakladı. İki hafta önce de açık röportajda duyurusunu yapmıştı. Evet, duyurusunu yapmıştık. Yapılacak demişti. Yapıldı. Yapıldı. Sinoptular ve çevreciler o hali gerekçe göstererek, belli o hali olan hali gerekçe gösterdi ve yasak dedi. Yani güvenliğimizde engel olacak. Ama ince yapılması planlanan nükleer santrale karşı dün sinop sokaklarında yürüdüler. Bu ...oldukça önemli bir gelişme, sivil ve fotoğrafta Hazal Ocak güzel bir e, röportaj yapmıştı bu konuyla ilgili haber birinci sayfadan. Ve e, nükleere hayır, bu memleket bizim. Ve mesela çok ilginç şeyler var, kadınlar gene e, ön ve gençler ön planda... yani Sinopa nükleer yapılmasın Karadeniz'e Karadeniz kararmasın diye genç bir kadın tutuyor bir şey bir, banka... para, bir parantez ettiğim Karadeniz'de yürüyen mücadelelerin birçoğunda kadınlar ön planda yani mücadelelerin Aslında temel dinamiği kadınlar orada ee, hani Doğu Karadeniz'de heslen madenden e, yoldan doğaya zarar veren ne varsa tutun hepsini ne mücadeleye baktığımızda kadınları en önde görüyoruz. Evet. Kadınız haklıyız nükleere karşıyız diye bir pankart Doğru. görüyorum. Bir de okuyamadığım bir, önüne başka bir pankart geldiği için ya ameliyatlı yerime nükleer, gel, ne, gel, ge, denk gelse denk gelse mi diye bitiyor. <gülüyor> evet. Harika. Ee, bu arada da eyleme gelen bir de e, Japon var. Masumi Kowato. Fukushima faciasının tanıklarından çiftçiymiş ve diyor ki bizim şehrimizde Sinop gibi bir balıkçı kasabasıydı diyor Fukushima'da öldü diyor kasaba ee, ve İstanbul bir de çok önemli bir şey daha var İstanbul'daki çevreciler de e, Sinopla eş zamanlı olarak İstanbul'da da eylem yaptılar ee, yani bütün bu o, Karanlık haberlerin yanında da bunlar da çok iç açıcı bir zivil itaatsizliği de ortaya koyuyor. Bu eylem yapmanın güzelliğini ortaya koyan çok güzel bir örnek daha yaşandı geçtiğimiz günlerde Ömer abi. Alakır Vadisi kurtuldu. uzun süredir mücadele evet. ediyorlardı HES mücadelesi içindeydiler iki tane insan ve onların etrafında toplanan o dere ve vadi için Tubay e, ile Birhan evet Tuğba ile Birhan'ın etrafında bir araya gelen insanlar Konuştuktu da radyoda bıkmadılar, yılmadılar, Tuğba. usanmadılar yıllarca ve yıllarca bu mücadeleyi devam ettirdiler Zaten hani... Tehdit de aldılar bir sürü. Tehditlere rağmen, silah sıkılmalara rağmen, her türlü rüşvet te teklifine rağmen. Yani o kadar çok şey yaşadılar ki. Ama en sonunda başardılar. Bakanlar Kurulu kararıyla Vali Koruma altına alındı ve oradaki HES dönemi kapanmış oldu. Bu da aslında mücadele edildiğinde gerçekten... kazanım elde edilebildiğinin en güzel göstergelerinden Efendim, bir tanesi en kötü koşullarda evet. dahi. ...dünya gününde ne ya... ...düşündürüyor dedin ya... ...işte cevabı bu evet, evet, sen evet. ben. De. Aynen, aynen. <gülüyor> mücadele. Ya böyle bir kutlamadan çok mücadeleye çağıran... ...bir gün gibi geliyor bana işte. E, aynen öyle. Işte. Ama yalnız bırakmamak lazım... ...bu ikiliyi de tacizlerde devam ediyor. Tabii bitmiş zaten... kendilerinin de ifadesi... Yani ...oradaki dereyle ilgili dert bitiyor ama... ...yan vadide halen başka dertler evet. var. Dolayısıyla artık... ...biraz böyle mücadeleleri de... ...ortaklaştırmanın zamanı zaten... Fakat şey yani bu Fukushima'daki şeyde ilginç Japon oradaki çiftçinin açıklamaları da yani bütün Japonya gibi işte oldukça demokrat geçinen bir yönetimde bile ne kadar büyük yalanlar söylendiğini mesela şöyle diyor Fukushima felaketinden önce eşimle birlikte etüt dersleri de veriyorduk çocuklara çiftçilik yapıyorduk demiş. Bizzat yaşamış olan Kovato isimli kişi. 100 kilometre ötedeki başka bir şehre taşındım diyor. Maruz kalmamak için felaketin etkilerine. Nükleer felaketten sonra ayrılan insanların yarısı bile dönmedi yerlerine. 165 bin kişi tahliye edildi. 50 bin kişi hala dönmedi. Ve insanlar acayip hastalandı diyor. Çok hasta ve çeşitli hastalıklarla buluşuyorlar. Hasta olan ve Belki de en önemlisi intihar eden çok sayıda insan var diyor. Bildiğimiz 2227 kişi çok fazla radyasyon var. Bakın Sinop çok önemli demiş. Benim bahsettiğim yerde bir balıkçı kasabası. Balıkçılık Fukushima'dan sonra çok olumsuz etkilendi. Artık test yapmak için balık tutmaya başladılar balıkçılar diyor. <gülüyor> radyasyon testi için meslek değiştiriyorlar. Sinop'a geldim ve gördüm ki cıvıl cıvıl bir yaşam var. Ama benim balıkçı kasabam artık öldü ve biz bu güzelliği kaybettik. Bundan sonra ne kadar yaşarım bilmiyorum ama balıkçılığın geri gelmeyeceğini düşünerek çok üzülüyorum demiş. Tritium denize karışıyor ve bunu balıklarla alıyoruz. Sinoplular nükleer santrile karşı çıkmak zorundayız. Yoksa ağlayan sizler olursunuz demiş. Aynı zamanda da işte Beşiktaş'ta ve Kadıköy'de de ...nükleere karşıtı platform, nükleere hayır eylemi yaptı. Yani bu sivil itaatsizlik eylemlerinin de önemli A altını çizmeliyiz. Bir de sen yalkovan kuşlarından bak. Evet, balıkçılık ama. denmişken hı. hemen e, aklıma zaten o geldi. Bu Arnavutköy bebek civarında e, olta balıkçılığı yapanların oltalarına son zamanlarda çok fazla yalkovan kuşu takılıyor. Hı hı. kovan kuşları küresel ölçekte e, nesli tehlike altında olan kuşlar ve bu kuşlar ta Yunan adalarından çıkıp e, balık sürülerini takip ederek boğazdan geçip Karadeniz'e gidiyorlar. E, ve bu kıyıya yaklaştıkları Arnavut köy civarında o, olta balıkçıların attıkları oltalara takılıyorlar ya da çektikleri oltaların ucundaki balıkların peşinde Onlar e, oltaya e, takılıyorlar. Sonuç itibariyle bu hafta sonu galiba yaklaşık 20 tane Yarkovan kuşu olta nedeniyle e, öldü. Bir kısmı gönüller tarafından kurtarıldı. E, ne yapılması gerekiyor onu hemen söyleyelim. E, bu konuyla ilgili gönüllü olmak isteyenlerin Arnavutköy'e gidip oltalara takılan Yarkovan kuşlarına kurtarmaları ve oradaki oltacılarla bu konuyu konuşup e, onlara zarar vermemeleri yönünde e, telkinde bulunmaları çok yerinde olacaktır diye düşünüyoruz. Bitirirken ben bir de e, çok önemli bir şey vardı. Onu un, unutmuştum. Hemen ekleyeyim. Belki de ilk söylememiz gereken şeylerden bir tanesi. Çok önemli bir e, başarı e, hikayesi var. E, bu sen... E, Katran kumlarından bahsettin ya. Hı hı. Onlar da dahil olmak üzere her türlü petrol sondajı hı hı. ve şeyleri, kömür yakıtlı termik santralleri, petrol ve doğal gaz sondajlarını Kuzey Kutbunda ve belki de en önemli olarak da petrol kumlarını. E, şey e, zif, katran bunların çıkarılmasını finanse etmekten vazgeçen biri oldu bir banka HSBC dünyanın en büyük bankalarından biri bir finans devi ve bu büyük bir mücadeleden sonra artık yapmayacağım demiş. Yani bu çevreciler için bu konu iklim iklim adaletçileri için pekala da önemli bir haber. Bunu bir yapan e bir de devlet oldu biliyorsunuz değil mi böyle abi. Bundan e sonra petrol aramayacağım. doğaya zarar veren fosil yakıtlarla ilgili herhangi bir eylemde bulunmayacağım diye. yoksa. Yeni Zelanda. Ha Yeni Zelanda doğru. Yok söylemedik ama ama tabi bu çok güçlü bir şey HSBC yani. Olağanüstü önemli bir şey. Dolayısıyla da Sierra Club'dan da bir açıklama yapmışlar. Donald Trump ve geri kalanına dünyaya En kötü planlara rağmen fosil yakıt dönemi artık sona eriyor. HSBC tabii çok büyük bir, çok büyük bir, bir dev ve evet. o yüzden evet. önemli bir şey yani. Kesinlikle. Bitiriyoruz herhalde. Evet. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.